Allahümme salli ve, ve barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed Kama salleyte ve barakta ala İbrahim ve ala al-i İbrahim İnneke hamidun Majid. Arkadaşlar, bugün hadisimiz yok. Onun yerine... Müslümanların bayramları ve İslam'da yılbaşı kutlamanın hükmü isimli bir risale okuyacağız. Ve bunu elimizden geldiği kadarıyla şerh edeceğiz. Açıklamaya çalışacağız. Bu risaleyi bugün bir caminin çıkışında ben aldım. Okudum, inceledim güzel hazırlamış daha önce Kuraba Yaynevi tarafından basılmış olan Risale'den ve kitaptan faydalanmış bazı ilaveler yapmış o ilavelere de baktım bazı taşihler yaptım İnşallah Şimdi onu okuyacağız Selim usta sen İnşallah oku Bizde Geri geldiği zaman Ondan açıklamalar yapalım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 müşriklerin bayramları olarak tefsir etmişlerdir. Evet. Bunlar tabiinin büyük imamları. Tefsirde ün salmış Muhammed bin Sirin, Mücahit, Rebi bin Enes, Dahhak. Bunlar tabiinin önde gelen ünlü simaları. Bu tabiinin imamları ve bunların dışındaki birçok ilim adamı bu ayet-i kerimede geçen zulm. Onlar Yüce Allah Azza Ve Celle Müminlerin vasfını açıklarken ne buyuruyor? Onlar zurda bulunmazlar, zura şahitlik etmez, zura şahit olmazlar. Nedir bu zur? Zura şahit olmak ne demek? Zurda bulunmak ne demek? Muhammed bin Sirin, <gülüyor> Muhammed bin Sırın mücahid, Rabi bin Anaz ve Dahhak ve onların dışında birçok müfessir alim ayet kermedeki zur kelimesini müşriklerin, kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların hasılı kelam, İslam'ın dışındaki diğer din mensuplarının bayramlarıdır diye açıklıyorlar. Evet. Çünkü zul kelimesi Arapçada batıl manasına gelmektedir. Bundan dolayı yalana da zul denir. Şüphesiz ki müşriklerin bayramları da batıl cümlesindendir. İşte bu Kur'an latızlarının önemli bazı muhtevaları ile tefsir edilmesi tabiinden olan müfessirlerin çoğunun adetidir. Evet. Müfessirler, tabiin dönemi müfessirleri, Kur'an-ı Kerim'de bu ve buna benzer ayet-i kerimeleri bu şekilde zelalet ettikleri hükümlerle tefsir ediyorlardı. Sünnetteki delile gelince Bu Kur'an-ı Kerim'deki delil.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle Me, dedi. E, nezretmek demek, adamak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ben bu da bir miktar deve keseceğim diye nezrettim. Bu Vanada Mekke'ye yakın bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada cahiliye putlarından kendisine tapılan bir put var mıydı? Dedi. O da hayır dedi. Hadisin bu kısmı arkadaşlar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 hiçbir hiçbir maksatla kesinlikle ziyaret edemez çünkü o artık müşriklerin putlarından bir puttur bilmem anlatabildim Rasulullah Resulullah o put oradan kaldırıldı gün geldi Allah'ın dini hakim oldu o put oradan kaldırıldı o putun izleri tamamen silininceye dek orada yine kurban kesilemez Oraya ibadete gidilemez. Orası ziyaret edilemez. Yani ne turistik amaçla ne de başka bir şeyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nezirini yerine getir. Zira Allah'a isyan hususunda ve kişinin malik olmadığı şeylerde nezdri yerine getirmek yoktur. Buyurdular. Bir e, satır atladım. Yok. Orayı Bak. okumuştun da onun için. Ha, bir daha baştan al ben orayı kaybettim çünkü. <gülüyor>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 şimdi askerden kurtulursam bir de teybe alıyoruz hastaneden kurtulursam e, hastaneden kurtulursam kurban keseceğim nerede? filan türbede. Bunu bu adam nedir? batıldır eğer o adarını bilinçli olarak yapmışsa ve o adarıyla o türbeye yaklaşmayı kastetmişse bu adamın hükmü nedir? müşriktir İslam dininden çıkmıştır. Bu adam bu işinden tevbe ettiği zaman eğer sorarsa bize adagımı yerine getireyim mi? nedir? Hayır. Hayır. Çünkü senin adagın batıldır. Adagımı yerine getirmem gerekmez. Ha adagımı yerine getirecek isen başka bir yerde kurbanını sırf Allah için boğazlayabilirsin. İkincisi kişinin malik olmadığı şeyi adaması sahih değildir. Yani sahip değilsin sen böyle bir iktidara, böyle bir güce sahip değilsin. Neyi alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Ha? Böyle bir adak geçerli değil arkadaşlar. Evet. Dördüncü delilimiz Ömer radıyallahu a şöyle demiştir. Müşriklerin bayram günlerinde bulundukları kiliselerine girmeyiniz zira Allah'ın gazabı onların üzerlerine iner. Beyhaki sahih ismatla rivayet etmiştir. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü de müşriklerin bayramlarına iştirakın haram olduğuna dair bir delildir. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ın sözleri dinde, dikkat edin sahabenin sözleri dinde, aleyhinde başka bir rivayet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 ortaya koymuş. Onların bayramlarına katılmanın onlara yaklaşmak olduğunu bize açıklamıştır. Evet. Altıncı delilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme kendisini benzetirse onlardandır buyurdu. Evet. Bunu da Ebu Davud rivayet etmiştir. Evet. Ve sahih bir senet ile rivayet etmiştir. Bu hadisin sahih olmadığı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 çoğunlukla cumartesi ve pazar günü oruç tutarlardı. Bu her iki günde müşriklerin bayram günüdür. Ben de onlara muhalefet etmeyi severim buyurdular. Ahmet ve Nesli'ye rivayet etmişlerdir. Bu hadisenin ben sıhhatini bilmiyorum. Muallif yazmış. Onu sonra araştırırız inşallah. Onuncu delilimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim Acem beldelerinde kalır ve onların Nevruz ve Nesli'can bayramlarına katılır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 Nevruz halen daha kutlanıyor. Onların bu bayramlarına katılırsa kendilerini onlara benzeterek ölürse kıyamet günü olur? Onlarla birlikte haşır olur. Çalışmak için acayip olur. Birkaç sebep var. Onların ülkelerinde bulunmanın caiz olmasının ee sebepleri. Bunların içerisinde çalışmak yok. Yani çalışmak amacıyla rızkını temin amacıyla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 Onların bayramlarına tümüyle katılmak küfürlerine uyum sağlamaktır. Bazı bölümlerine katılmak ise küfürün bazı bölümlerine uyum sağlamaktır. Bayramlar şeriatların birbirinden ayrılmasında en özel ve en açık alametlerdir. Evet. Bayramlar Yüce Allah Azze ve Celle'den buyuruyor. Biz her birinize bir şeriat tayin ettik. Bundan önce peygamberler farklı farklı şeriatlarla gelmişti. Bayramlar da arkadaşlar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 bir dinlerin birliğine katiyen karşıyız. Hak din, Allah katında yegane din sadece İslam'dır. İslam dışındaki bütün dinler sadece dağıtıldır, başka bir şey değildir. Onun için ya Müslüman olurlar ya da cehennem ehlidirler. Onun için Şeyhül İslam rahmetullahi aleyh, İbn-i yazdığı kitaba ne isim verdi? Kitap, fark. Yok. Sırat-ı müstakimin gereği cehennem ehline muhalefet Sırat-ı müstakimin gereği cehennem ehline muhalefettir, gereği, cehennem ehline muhalefettir. Allah, Biz Rabbimize nasıl dua ediyoruz? sıraat sıratan mustakim Şeyh Huluslan bize bunu tefsir ediyor evet. Ey insanlar siz Rabbimize dua ettiniz ehdinat sıratan mustakim diye Bizi sıratı müstakime ilet ey Rabbimiz dediniz. Bunun tefsiri nedir biliyor musunuz? Bunun tefsirini şeyhimizdan bize sıratımız Müstakim isimli kitabıyla yapıyor. Hı. Kitabın isminde bunun tefsiri var. Hı. Ne diyor kitabın isminde? Sıratı Müstakimin gereği cehennem ehline muhalafettir. Cehennem ehline muhalafettir. Kimdir cehennem ehli? Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Hı. hasıl kalam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 bir diyalog içerisine giremeyiz. Onlarla bizim diyalogumuz tebliğ içindir. Onlarla bizim diyalogumuz onları Allah'a davet etmek içindir. Yoksa onlarla bizim diyalogumuz aynı zeminde dinlerimizde alışveriş yapmak için olamaz. Bizim onlardan alacağımız hiçbir şey yok. Biz onlara ancak tebliğ için diyalog yapabiliriz. Ha bunun dışında bir kişi diyalog kelimesiyle Diyalog kelimesiyle tebliğin dışında bir şeyi kastederse o İslam dininden irtidat etmiş bir kafirdir. Otomatik var mı da? Otomatik çalışmıyor ya. Yarış gitsin, bir kişi kapıyasın gitsin. Doğan kapıyasına gider gidiyor. Tamam, tamam, var, tamam gitti baktım. galiba. Evet. Sen... Şayet ki Oraya... yola... şey, tekrar başlatabilir misin abonesi? Şey... Sırası. Evet sırası. Kaydı oldu. Onu dinlersiniz. Şayet cevaz verilirse belli bir zaman sonra bu bayram meşhurlaşır. Ondan sonra da aslı yani kafirlerin bayramı olduğu unutulur ve avam arasında adet haline gelir. Ha. Neye işaret ediyor müellif gerçekten güzel bir şey işaret ediyor ve diyor ki eğer az bir miktar bile olsa o bayramların toplanmasına cevaz verilirse ne olur? meşrulaşır. Meşru kabul edilmeye başlanır. Daha sonra onun kafirlerin bayramı olduğu unutulur ve tıpkı kafirler gibi kutlanmaya başlanır. Evet. Maalesef bugün bu evet. ümmetin başına gelen halde budur. Yani haram olan Evet. Ondan sonra da İslam bayramı gibi bir, hayram, bir bayram haline dönüşür. Hatta belki de Allah'ın bayramlarından daha ziyade rahat evet, görürsün. Evet. Subhanallah Allah öyledir. Evet. Subhanallah Allah öyledir. Bugün kafirler, müşrikler, İslam düşmanları var güçleriyle dini bayramları dini bayramları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Müslümanların bayramlarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar bunun münasebetle ben şunu söyleyeyim. Kurban bayramı Müslümanların İki bayramından en üstün olan bayramdır. En faziletli ve en değerli olan bayramdır. Kurban bayramı İslam'ın görüntülerinin açığa çıktığı, Allah'ın tevhid edildiği günlerin en yükseklerindendir. yüce Allah az celle o günler için o günlerde Allah'ı babalarınızı andırınız gibi hatta ondan daha şiddetli anın buyuruyor. Ve kestiğiniz hayvanlar üzerinde Allah'ın ismini anın. Arkadaşlar kurbanları açık bütün insanların gördüğü, ailelerimizin şahit olduğu meydanlarda kesmemiz, İslam'ın şiarını yükseltmek açısından oldukça önemlidir. Kesinlikle ve kesinlikle kurban bayramında, kurbanların kapalı alanlarda biz bu ülkede esirmişiz gibi, biz bu ülkede zelilmişiz gibi, biz bu ülkede ezilen topluluklarmışız gibi kapalı alanlarda kesmeye mecbur bırakılmamız katiyen caiz değildir, haramdır. Buna izin veren, buna izin veren, buna müsaade eden ve bu istikamette fetva çıkartanlar Allah'ın dinine ihanet etmiş alçaklardır. Bu istikamette fetva çıkartanlar her kim Hicjenden bahsediyorsa kurban bayramı olduğunda, onun bir münafık olduğundan sizlerine kadar şüphe etmeyin. Allah korkusu olmayan bu adamlar, Allah'ın dininden haberdar olmayan bu adamlar, Allah'ın dinini iptal etmeye çalışıyorlar. Bilmeksizin. Allah'ın adına yemin olsun ki eğer bu memlekette kurbanlar kapalı alanlarda kesilirse o gün kurban bayramını siz yetirmişsiniz demektir. O gün kurban bayramınız olmamıştır demektir. Kapalı alanlarda zaten her gün kurban kesiliyor. Tabii, her, gün kesiliyor. her gün et kesiliyor. Tabii. Bizim bayramımızın özelliği o bayramı ilan etmemizdir. O bayramı bütün alemde ilan etmemiz, Allah'ın büyüklüğünü haykırmamız, Allah'ı tekbir etmemiz ve kanların sokaklarda akmasıdır. Allah'ın dininin özelliğini böylece ortaya koymamız lazım. Onun için Sizden her kimin gücü yeterse, her kimin gücü yeterse mutlaka buna muhalefet etsin ve insanları bu muhalefete çağırsın. Allah'ın adına yemin olsun ki bu ülkede halkın muhalefetine rağmen hiçbir zaman hiçbir yasa uygulanamaz. Ama bu halk deccal olan yol kesici alimler yüzünden böyle fitnelere düştü. Çünkü deccat olan yol kesici alimler cami hutbelerinden hijyenin öneminden bahsettiler. Hijyenin öneminden bahsettiler. Siz hijyen için eğer kurbanları kapalı alanları hapsederseniz üzerinize gelecek AIDS, kanser gibi belaları hazır olun. Hangi hijyen? Biz asırlardır kurbanları sokaklarda kezdik. Biz hep kurbanın boğazına bıçak vurulduğunu göre göre yetiştik siz bizim psikolojimizde bir değişiklik bir delilik görebiliyor musunuz bir sapıklık var mı bizde bizim çocuklarımızda var mı aksine, aksine daha... subhanallah benim kurbanım kapımın önünde kesilmeli ve benim hanımım o gün o camdan onu seyretmeli ve çocuklar o kurbanın başında dolaşmalı zaten bir mahallede kaç kişi kurban kesiyor 3 kişi 5 kişi ve kurban bayramı gelecek bu mahallede kurban kesilmeyecek söyleyin şimdi bu mahalle halkı için o gün kurban bayramı olur mu? ben kurbanın kesildiğini görmeyeceğim ve evime et gelecek et Subhanallah. o etin ne değeri var? o eti götür çöpe at o etin ne değeri var? Allah'ın ismi Allahu Akbar Allah'ın Allah ismi yükseltilmeden kesilen kurbanın ne değeri var? kapalı alanlara hapsedelim tıpkı diğer günler olduğu gibi olsun Kurban Bayramı'nda. Niçin? Avrupalılar baktığı zaman bizden razı olsunlar bizden hoşnut olsunlar. Şimdi bir adamın kafirliğini yapmasına mı şaşarsınız? Bir Müslümanın kafirlerin gıçını koklamasına mı şaşarsınız? Kafirliğini yapan adamın kafirliğini yapmasına niye şaşıyorsunuz ki? O zaten din karşı kim besliyor? Ama bir Müslümanın, üstelik bir alimin gidip o kafirlerin kıtlarını koklaması ve onların hoşnutluğunu aramasına ne dersiniz? Bundan 5 sene önce, 6 sene önce hijyen hakkındaki bu fikirleriniz nereye gizliyordunuz bu fikirleri? Şimdi mi açıklamak aklınıza geldi? Şimdi mi açıklama? Çıktı bir tanesi dedi ki Diyanet İşleri Reisi, bunların hepsini sileceğiz bu kasetten de başımızı belaya mı sokalım? <gülüyor> Çıktı bir tanesi dedi Diyanet İşleri Reisi dedi ki şey kurban sünnettir. Kurban Vacip değildir. Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde, Maliki mezhebinde ve İmam Ebu Hanife'nin iki talebesine göre yani Ebu Yusuf ve Muhammed. Yani dört mezhebde en kuvvetli görüşü. Üç mezhebin kesin görüşü Hanefi mezhebinin de kuvvetli görüşü Kurban sünnettir. Evet haktır. Kurban vacip değildir. Sünnettir. Bu meselede İmam Ebu Hanife tek kalmış. Yani vacip demiş. Evet. Ey vacip evet. demiş. Tek kalmış. Fakat arkadaşlar sizce Diyanet İşleri Başkanı taklide karşı çıktığı için mi bu açıklamayı yaptı? İçtihad etti de mezhep taklidine, mezhepçiliğe karşı çıktı mı bu açıklamayı yaptı? Yoksa Diyanet İşleri Başkanı münafaklığından mı bu açıklamayı yaptı? Kurban sünnettir diyerek ne yapmaya çalışıyoruz? Bu memleketten İslam'ın şiarlarından bir şiarı ortadan kaldırmaya mı çalışıyoruz? Eğer sen içtihad edeceksen Hanefi mezhebinde hiçbir aslı astarı olmayan meselelerde içtihad etsene. Enseye etmeyi biliyorsun. Enseye ile ilgili var mı bir delil? Gidin doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, bütün yüzünü dolaşın. Bakalım enseye etmekle ilgili ya da niyeti telaffuz etmekle ilgili bir delil bulabilecek misiniz? Bulamazsınız. Bulamazsınız. Bu meselelerde bir söz söyleyeceğin var mı? Yok. Ama ne zaman bir fitnelik var, ne zaman bir münafaklık var, orada seni hazır olarak görüyoruz. Ve diyorsun ki bize, kurban kesmeyin, kurban sünnettir. Kurban sünnettir demek, kurban kesmeyin demek bu halka. Ha. Videoları kesmeyin, paralarını şu hesaba götürür, gönderin, aynı hesaptır. Bu Bunların hepsini biz reddediyoruz, biz kabul etmiyoruz. İslam'ın şiarlarının korunması ve yükseltilmesi için oralara yardım edenler etsinler. Fakat kurbanın kesilmesi kesinlikle zaruridir. Ve kurbanınızı açık alanlarda, insanların gözlerinin önünde, evinizin halkının önünde kesin ve bunlara karşı direnin, direnebildiğiniz kadar arkadaşlar. Yoksa biz bu memlekette eğer kapalı alanlarda kurbanımızı kesmeye başlarsa Allah muhafaza Yarın, yarın, ezan okutmayacaklar. Ezan okutmayacaklar. Sayın hocam seneye zaman kurban bayramı aynı şeye geliyor. Yılbaşına aynı 31'ine geliyor. Hayır olsun. Hatta belki de Allah'ın bayramlarından daha ziyade rağbet görür. Bu sebeple İslam'ın ölümüne, küfrün dirilmesine sebep olabilir. Sübhanallah olmuştur ve olmuştur. <gülüyor> Nevruz İslam'ın ölmesine ve küfrün dirilmesine sebep olabilirdi. Evet. Nevruz evet. Nevruz daha düne kadar komünist Kürtlerin bayramıydı. Müslüman Kürtlerin değil, evet. dinden çıkmış komünist Kürtlerin bayramıydı. Ondan sonra ne oldu? Bütün Kürtlerin bayramı oldu. Evet. Öğütü Mollalar yüzünden. Kürtçü mollalar yüzünden bütün köklerin bayramı oldu. Sonra ne oldu? Sonra dediniz, bu bizim bayramımız Türkler. Türkler de böyle. Ve Tansuçiller ilan etti devletin bayramı oldu. Nevruz bayramı. <gülüyor> <gülüyor> Ve tıpkı müşrikler gibi ateşin üstünden atlıyorlar Nevruz günü. <gülüyor> tıpkı müşrikler gibi. <gülüyor> Nevruz bayramı kimin bayramıdır? <gülüyor> Mecusilerin bayramıdır. <gülüyor> Mecusiler kimlerdir? Ateşe taparlar. Ateşe kapan necursilerin bayramı gününde lastik yakıp ateşin üstünden atlıyor Müslüman çocuklar. Niye? Ben size bir şey siz yine kafirlere kızıyorsunuz. Allah'ın adına yemin olsun ki bu memlekette ulema direnseydi iskilifle atıf gibi üç tane kelle verseydik o bayramlar bu memlekete giremezdi. Kelle verin miydik? Bir tanesi çıktı dedi deprem ilahi yıkardır bir sene yaptı, En fazla bir sene yatardır. Kelle verme devri geçti bu ülkede. Evet. Kelle verme devri geçti. Öyle değil mi? Evet. Artık bir sene altı ay üç ay hapis. Evet. Ama Müslümanlar evet. yok. Bir de sana soru soru yok. Çıkmış televizyonda açıklama, Ulan sen, profesör doktor bilmem Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi evet. İslam hijyeni emredermiş. Ya sana bunu soran da yok. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz dedecan. Sana bunu soran yok ki. Niye böyle bir şey açıklama gereği duydun? Rektörüne hoş görünmek için. Subhanallah. <gülüyor> Nasıl ki şeytan Müslüman olduğunu iddia eden pek çok kimseleri bu duruma düşürmüştür. Bu kimseler artık Hristiyanların bayramlarında, dini bayramlarda olduğu gibi hediyeleşmeye eğlenmeye, vahşişler vermeye özel harcamalar yapmaya ve çocuklara yeni elbise giydirmeye başlıyorlar. Ha, git şimdi tahta kalede e, hediyelik eşya satan yere bir gör halini. Hediyelik eşya satışlarındaki atışı gör. Git gör. Orada birkaç dükkan var hediyelik eşya hanında. 5-6 dükkan var perakende satıyor. Öbürleri perakende satmıyor. Şu anda o handaki bütün dükkanlar perakende satıyor. Niye? Niye perakende satıyorlar biliyor musun? koliyi açtığımda bitirme bitirememek gibi bir korkusu yok. Endişesi. Tabii açtığı zaman biter susar. Ha. Öbüründe yılbaşının dışındaki günlerde gidin o çarşıya arkadaşlar, girin. Hazreti. Peki, ki e, şey, edebiyatçı şey alacağım. Bir tane gazete toptan satıyoruz. Ya ne ne para istirsen verin, parası verirsen veririm Niye? Çünkü koliyi açtığı zaman, çıkarttığı zaman koli bozuluyor. Ama şimdi koliyi bozmaya cesareti cesaret var. Niye? Çünkü evet. korkusu Rahabet var. Rahabet var. Rabet var. Birisiyle beraber. Bir önce böyle bir şey o kadar ha. yoğun değil. Ha. Bir, bir tane alışveriş yapıyor, alışveriş. Diyor ki alışveriş esnasında. Diyor ki. Kadın erkeğe sesleniyor. Ama hayatım diyor, yılbaşı hediyesi neşeli hediye olacak. Bunu alalım diyor. Öbürü onu alalım diyor. İşte bu Yarın orayı bir kezmek var. Bundan sonra da şeri şer çeken kaydisi gereğince yaptıklarıyla yetinmeyip hadlerini aşıyorlar. Gece ve gündüzlerini büyük günahla, fısk ve fucur işlemekle geçiriyorlar. Hatta bazen küfrü ve şirki gerektiren birçok amel işliyorlar. Şanı yüce olan allah Teala bizleri bu tür, bu tür amelleri işlemekten muhafaza etsin. Ha, bizim bir kitap basmışız. Yılbaşı kutlamalarının haramlığı ile ilgili böyle bir kitapçık. Bir tane de başka kitapçı var. Bizim arkadaş oraya gidiyor diyor ki yılbaşı kutlamaları kitabından getireyim mi diyor. Diyor ki yılbaşını biz kutluyoruz ya. Siz haram demişsiniz kitapta. Yılbaşını biz kutluyoruz diyor. Ben o kitapta nasıl satayım diyor. Biz kutluyoruz. Ve bu adam Hafız İbni Kesir'in tefsirini basan adam. Ya, ya. Hafız İbni Kesir'in tefsirini basıp bu memlekete satan, satan adam yılbaşı kutluyor. Yılbaşı kutluyor. Şey, bir ufak bir not düşebilir miyim? Biz menüler içki içmeyen arkadaşlar vardı. Sırf o gece olduğu için o gece içki içiyorlardı. Diyorlar ki, bugün yıl kışırdı." Soham. Normalde içki içmiyorlar. Ve onu evet. da... Yine. 3. Müslümanların kafirlerin bayramlarında onlara uymaları, onların işlemekte oldukları batıl amelleriyle hmm. ölümlerine ve daha fazla söylemelerine sebep olur. Ha, Müslümanlar eğer müşriklere, kafirlere bu bayramlarda uyarlarsa ne yaparlar? Kafirler o günlerinden daha fazla övünmeye başlarlar. Ya. Daha fazla sevinmeye başlarlar. Böylece kafirler üstün bir duruma Müslümanlar da onlara uymaları sebebiyle zelil bir hale gelirler. Evet. Halbuki şeriat bunun tam tersini gerektiriyor. Yani kafirlerin Müslümanlar yanında daima zelil olmalarını emrediyor. Peki Müslümanlar kafirlere uyarlarsa şeriatın bu hükmüne nasıl uymuş olabilirler? Evet. 4. Kafirler bayramlarını kutlarlarken bazen küfrü gerektiren bazen fıskı gerektiren bazen de mübah olan şeyleri işliyorlar. Halkın, bazen de haram olan deseydi daha güzel olur. Evet. Halkın çoğu da bunların çoğunu ayırt edemedikleri için tamamıyla bundan kaçınmaları vaciptir. Evet. 5. Allahü Teala insanları ve diğer yaratıkları yürübirine benzeyen iki şey arasında etki etkileşim kaidesi üzerine yaratmıştır. Bu benzerlik ne kadar çok olursa sıfat ve ahlaktaki etkileşim de o kadar çok olur. Onun için şeklen onla onlara benzemek yavaş yavaş işte de bir benzeşme meydana getirir. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar arasında yaşayan Yahudi ve Hristiyanların küfür küfürlerinden diğer Yahudi ve Hristiyanların küfründen daha az küfür içerisinde olduklarını, aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanların arasında yaşayan Müslümanların imanlarının da diğer Müslümanların imanlarından daha az olduğunu görüyoruz. Evet bu sabittir, bu değişmez. Müslümanların bu bayramlarda onlara az da olsa uymaları onların melun um olan ahlaklarının alınmasına sebep olur. Hatta belki de onların küfrü gerektiren itikadlarının alınmasına sebep olur. 6- dıştaki benzerlik içte sevgi meydana getirir. Aynı şekilde içteki sevgi de dışta benzeneyi meydana getirir. İnsanın hissi ve tecrübesi bunun böyle olduğuna delalet eder. Bu iş aynı beldede oturmaktan, aynı ahlakla ahlaklanmaktan, aynı sanatla uğraşmaktan da meydana gelebilir. Aynı beldede oturmaktan, aynı ahlak ile ahlaklanmaktan Aynı sanaat ile uğraşmaktan da meydana gelir. Bu benzeme Dünyevi bir işteki benzeyiş, sevgi ve dostluğu meydana getirirse, dini bir hususta benzemek, daha fazla sevgi ve dostluğu meydana getirir. Onlarla dostluk kurmak ise, imanızlıktır. allah Teala bu hususta şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin, Allah ve Resulüne karşı gelenleri, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse de aşiretleri olsun sevmediklerini görürsün aslında ayet şöyle Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin Allah ve Resulüne karşı gelenlere ve der ki onlar babaları, çocukları, kardeşleri ve aşiretleri olsun severken bulamazsın sevgi beslerken bulamazsın onları Öyle bir halleri, öyle bir anları, öyle bir dakikaları, öyle bir saatleri geçmez üzerlerinden. Herhangi bir vakitte onların üstüne gitsen, yakalamak için özel fırsatları kollasan bulamazsın. İmkansız bulamazsın. Hiçbir an küfür ehline karşı, şirk ehline karşı sevgi beslemezler. Allah imanı var peki peki onların bayramını kutlamak arkadaşlar onlara bir sevgi besleme değil mi evet. kafirlerin, müşriklerin yahudilerin bayramlarını kutlamak, onları tebrik etmek onlara sevgi beslemenin zirvesi değil midir evet, mücadele 22 Allah imanı bunların kalplerine yazmış <gülüyor> böyle olanların kalplerine Allah imanı yazmıştır ne demek Allah imanı onların katlerine yerleştirmiş katından bir nur ile onları, onları desteklemiştir. desteklemiştir kendi katından bir nur ile onları desteklemiştir yani bu iman sebebiyle ve Allah katından olan bir nur sebebiyle bu haldedirler Yüce Allah'ın tevfikiyle, Yüce Allah'ın rahmeti, Yüce Allah'ın yardımıyla bunlara neyi gösteriyor? Allah bundan razıdır. Allah bu halden razıdır. Onların kalplerine imanı yazmasaydı onlar bu hal üzere olamazlar. Eğer onların kalplerine imanı yazmasaydı. Allah onları bir nur ile desteklemiştir. Yani onlara kalplerine nur vermiştir. Gözlerine nur vermiştir. Ellerine nur vermiştir. Yahut vahiy ile desteklemiştir. Yahut meleklerini göndererek desteklemiştir. Yani bununla ilgili Mücadele Suresinin tefsirine bakın. Değişik kaviller var. Değişik kaviller. Yahut vahiy ile desteklemiştir. 7. Bayramlarda kafirlere uymak ve benzemek, imanın zayıflığına, İslami şahsiyetin kaybolmasına ve imani <gülüyor> isyetin yok olmasına ayetin orijinalinde ruh geçiyor. Onları katından bir ruh ile desteklemiştir. De. Ha, böyle olması lazım. bunu diye. Yani bir nur ile şey yapmış. Veyahut bunu dizgisini yapan nur yapmış. Aslı ruhtur çünkü. Yedi. Ruh o olması lazım. Allahu alem biz sav bakabiliriz. Bayramlarda kafirlere uymak ve benzemek? imanın zayıflığına, İslami şahsiyetin kaybolmasına ve imani izzetin yok olmasına, küfür ve kafirin karşısına zayıf düşmeye hürmet etmeye ve efendi gözüyle bakmaya en kuvvetli alamettir. Bu da her türlü işlerde onları taklit etmeye götürür. Bu olayın meydana geleceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Olur. bildirmiştir. Sizler kendinizden öncekilerin yollarına karış karış adım adım tabi olacaksınız. Onlar kertenkele deliğine girseler siz de onlara uyup gireceksiniz. Biz ashab-ı kiram yani dedik ki ya Rasulullah, bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam buyurdu ki, onlardan başka kim olabilir? Bu harde geçiyor. Halbuki müminlerin küfür ve halbuki müminlerin küfür ve kafirlerin karşısında gayet vakur ve izzetli olmaları gereklidir. Ayet-i kerimede Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kafirleri karşı sert. Birbirlerine karşı merhametlidirler. Buyurulmuştur. Fetih sureti 29. Başka bir ayeti gerime de allah Teala şöyle buyuruyor. Müminler birbirlerine karşı çok yumuşak, kafirlere karşı çok serttirler. Allah yolunda cihad ederler, kendilerini <gülüyor> kınayanların kınamasından korkmazlar. Alimlerin görüşlerine gelince, İslam alimleri kafirlerin bayram ve merasimlerine katılmak hususunda tavsizatlı bir şekilde açıklamalar yapmışlardır. Demişlerdir ki kafirlerin değer verdikleri bayram ve merasimlerine saygı ve hürmetle katılmak küfürdür. Ha, Kafirlerin müşriklerin bayramlarına saygı ve hürmet ile katılmak küfürdür. Burada e, saygı ve hürmet ile demek yerine şunu deseydi şunu deseydiler burada genellikle Hanefi ulemanın sözlerini almış şu denilseydi daha güzel olurdu aşağıda da aynı sözler yine gelecek dinlerini tazim kastıyla dinlerini tazim kastıyla katılırsa bu ittifakla küfürdür onların yollarını onların dinlerini onların akidelerini tazim etmek, yüceltmek kastıyla bayramlarında hazır bulunursa nedir? Küfür. Küfürdür. Şayet saygı ve hürmet maksadıyla değilse küfür değildir. Fakat çok şiddetli haramdır. Evet. Eğer böyle bir kasıt yok ise o küfür değildir. Ama haramdır. Küfre götüren bir yoldur. Küfrü netice verir. Bugün küfür değilse on sene sonra küfür olabilir. Ne yolda? Haskefi Durul Muhtar da şöyle demiştir. Bir kimse Nevruz ve Mihrican yani kafirlerin iki bayramıdır. Bunların münasebetiyle bir, birisini bir hediye verse bu caiz değildir. Yani haramdır. Şayet bu bayramlara müşriklerin saygı ve hürmet gösterdikleri gibi saygı ve hürmet maksadıyla verirse kafir olur. Bunun orijinalinde Arapça orjinalinde tazim lafzı da geçebilir. Tazimi saygı ve hürmet diye çevirmiş olabilir. Bundan kafir dinlerine tazim etmektir. Hı hı. Dinlerine. Bakın bir bir kişi, bir kişi bir müşrike onun bayramı dolayısıyla ona onun şahsını tazimine hediye verirse bu yine kafir olmaz. Anlatabildim mi? Mesela Hristiyan bir patronun yanında çalışıyor adam. Hristiyan bir patronun yanında çalışıyor. Onun da bayramıdır. O patronun yüzüne girmek için dünyalı kardeşiyle ona onun bayramında, Hristiyanların bayramında ona hediye veriyor. Bu adamın hükmü nedir? Kafir değildir. Niçin? Onun şahsını yüceltti, dünyayı menfaat elde etmek için onların bayramını kutladı. Bu adam kafir değildir. Bu adam nedir? Haram işlemiş olur, günahkar olmuş olur, Allahu Teala'nın emrinin dışına çıkmış bir fasık olur. Eğer onların dinini tazim ile verirse hı hı. onların Özellikle. dinini tazim ederek Yücel. o hediyeyi verirse yücelterek o hediyeyi verirse saygı Yücel. göstererek dinlerine hürmet ile o hediyeyi verirse bu adam kafir. Olmaz mı? Ama tabii, tabii. Dinlerinde onlara muvalat etmiş ve kafir olmuş. Olur. Öbürü de muvalattır. Tabii her muhalat küfür değildir. Hmm. Ebu bu el-Kebir diyor ki bu da Hanefi mezhebinin ulemasından bir tane e, risaleyi yazan Hanefi mezhebine mensup olduğu için evet. galiba zaten bu konu son kısmı Hanefi mezhebinin kitaplarından almış Bir kimse 50 sene ibadet etse sonra Nevruz Nevruz gününe saygı ve hürmet maksadıyla bir kafire bir yumurta hediye verse kafir olur. Bütün yaptığı ameller boşa gider. Haskefi, Zeyle'i'den naklederek şöyle devam ediyor. Şayet bir Müslüman bugüne saygı ve hürmet maksadıyla değil de insanlara uymak için bir hediye verse kafir olmaz. Şayet hediye verecekse şüpheden kurtulması için bayramdan önce veya bayramdan sonra vermesi lazımdır. Şayet bir kimse önceden almadığı halde özellikle bayram gününde Bayrama saygı ve hürmet için bir şey alırsa kafir olur. Yani yiyecek, içecek, çerez, portakal, böyle. Böyle değil de yemek içmek için alırsa kafir olur. Hatta o gün bak özellikle Erzurum'da o gün özellikle almamak lazım. Erzurum'da bir şeye gittik, çerez diye. O günün bir yılbaşı olduğunu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ben şahsen bilmiyorum yani. Bir arkadaşın evine gideceğiz. çerez alalım dedik. 200 kişi içeri girdik. İşte bir arkadaş var. O da bizimle birlikte. Beraber girdik. Dedim şu çelerden ver, bu çelerden ver. Dolduruyor adam. Birisi içeri girdi. Başka bir müşteri. Bir şeyler söyledi. Ben de anladım yılbaşı bugün. Dedim ki bugün yılbaşı mı? Dedi evet satıcı. Ben tamam. dedim ki kusura bakma biz bunları almayacağız. Çünkü dedim biz kafirlerin bayramını kutlamıyoruz. Onlar, o öbür müşteriler de yılbaşı alışverişine gelmişler. Ee, dedim bu Hristiyanların bayramıdır, bu kafirlerin bayramıdır. Biz bunu kutlamıyoruz. Dedim ben, biz senin sürekli müşteriniziz. Ondan sürekli alışveriş ediyorduk Sen bizi biliyorsun dedim. Kusura bakma dedim bugün bunu biz almayacağız dedim Ve oradan çıktık. O arkadaş benim bu hareketimden benim yanımda olan arkadaş muazzam tesir almış. Muazzam etkilenmiş. Hı hı. Yani bir iki ay konuştu bunu böyle. Sürekli. Hı hı. Yo, şey böyle olmak lazım. Böyle yapmak lazım. Mücüsilerin o günde yaptıklarına uymak, onlara iştirak etmek için ilkbaharda onların bayram günü olan Nevruz gününü kutlamaya çıkmakla ve daha evvel satın almadığı bir şeyi o gün almak ve o güne saygı göstermek için müşriklere böyle ki bir yumurta dahi bir yumurta olsa dahi hediye etmekle kişi kafir olur. Aynı zamanda kafirlerin yaptıkları işlerini tasvip edip güzel görmekle de ittifaken kafir olur. Bunu da Katavayı Hindiyye'den almış. Evet. E, risale bu kadar şimdi bunun tabi ben biraz tasih yaptım onun tasihli olarak okuduk bunu birisi hazırlamış ve görüldüğü kadarıyla matbaada bastırmış en sonunda çıkması gereken bir yer var onun üstünü ben kapattım başka bir şey koymayı düşünüyorum buraya sonra bunu fotokopi çektirelim diyorum ee, ve dağıtmanın bir tertibini yapalım eğer Abdülhamit gelir de bu CD'yi de hazırlarsa yarın gelecek inşallah eğer acele olarak bu CD'yi de hazırlarsa <gülüyor> bu CD'yi de dağıtabiliriz çoğaltıp dağıtabiliriz ee, bunun için de arkadaşların yapabilecekleri bir fedakarlık varsa yapsınlar her birimiz elimizden ne geliyorsa maddi olarak parasal olarak e, <gülüyor> bir arkadaş tayin edelim. O arkadaşa verebilecekleri kadar yardım yapsınlar. O arkadaş da bunu fotokopi çeksin. Ne dersiniz? <gülüyor> yani kim ne kadar yapabiliyorsa yapsın veya e, ondan sonra da Başkalarının da bulabiliriz, Böyle yardım edebilecek. Hadi fotokopi çekip sürekli bir var, şekilde... Başında iki gün var değil mi? Şurası, Şurası, aynen, şöyle yapabilir miyiz hocam? Yani mi? cuma günü, cuma namalında bir kere dağıtmak lazım. Şöyle <Gülüyor> yapabiliriz hocam. Böyle on tane, on beş tane fotokopi çekilirse... ...her birimize verilse... ...kendimiz evet. gidip bir fotokopi çektirip istediğimiz kadar... Öyle yani. Fakat e, şu anda, şu anda o kadar yok ve onun tertibini e, yapabilecek e, şeyimiz yok şu anda. Kopukluk olmasın yani. Kopukluk. sana. Olabilir. Yüz sana yani. olabilir. Evet. Fotokopiyi ben çektireyim inşallah. Tamam. Sıcaklığı. Acar ee, çektireyim de. Tamam. Kaç tane çekildi? İşte arkadaşlar o zaman adamı bir versinler. Hmm. Ellerinden ne geliyorsa, sen de onu ayrıca tut hesabını. Beş bin tane çekildi, sekiz Çok mu olur? Tanesi ne kadar? Ya maliyetini çıkartırız orada. Ben 20, 20 ya, bin lira mı? 10 ya, yani. Daha ucuz. Çekşin Onun başına şunu da yazmayı çıkartır. düşünüyorum. Lütfen okuduktan sonra başka birisine veriniz. Hı hı. Sen bunu ayarla, lan. ki biz oraya şimdi e vereceğiz. O da 10.000 liranın maliyeti var. <gülüyor> ya yani da 14.000 lira bilmiyorum. 1000 tane 15 milyon yapar. 10.000 tane yaptırırım. 10.000 tane çok olur ya. Ya on on tane pantani kime daha? Niye ya al, al, cuma al, günü 10 tane camide binler tane ben. Susam, ben de oraya, Büyük cami. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>